Ekonomi, Ekoloji Hazırlayan ve Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan bir ekonomi ekoloji programından daha merhabalar. Ee, bu programda biz e, birkaç defa e, ele aldık kömür meselesi. E, 2012 yılını Türkiye kömür yılı ilan etmişti. Bu vesileyle birkaç defa e, bu konuyu programımızda ele aldık. Fakat e, kömürle ilgili ele alınacak çok fazla konuşacak çok fazla şey var. Dolayısıyla bugün yine kömür hakkında konuşmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere fosil yakıtlar arasında en fazla karbon salımına ve dolayısıyla da iklim değişikliğine neden olan bir enerji türü. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapan, çeşitli rakamsal veriler ortaya koyan da bir konuğumuz var. 350 Ankara aktivisti. Tüketici ve İklimi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Önder Algedik. Hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş bulduk. Bugün, bugün bu kömür meselesini gene iklim, hava kirliliği, hükümetin enerji politikaları bakımından ele alacağız. Ve tabii bu hafta başında Zonguldak-Kozlu'da kömür ocağında meydana gelen... Patlamada da 8 işçi hayatını kaybetti. Türkiye aslında bir yandan dünyada kömüre bu çaplı yatırımlar yaparken iş ve işçi güvenliğiyle ilgili hala da yerimizde saydığımızı bir adım ileriye gidemediğimizi ve ölümlerin önüne geçemediğimizi de görüyoruz. Şimdi bütün bu meseleleri farklı boyutlarıyla Önder Bey'le ele alacağız. Evet. Nereden başlayalım? Yani isterseniz bu programdan önce konuşuyorduk. Evet. Türkiye'deki kömüre bağlı olarak ortaya çıkan seragazı salımlarıyla ilgili rakamsal verilerle başlayabiliriz. Ve belki Türkiye'de enerji politikaları içinde kömürün aldığı... Paydan bahsedebiliriz hmm. ve e, genel olarak bu politikalar içinde fosil yakıtların e, ne hmm. kadar e, ciddi pay aldığı ve bunun e, iklim değişikliğine olumsuz etkileri e, açısından bir giriş yapabiliriz. Ya Aslında e, açılışta ifade edilen bir konu vardı. İş sağlığı ve iş güvenliği. Evet. E, şimdi asıl problem burada başlıyor. E, yani şöyle basit bir örnek vereyim. Türkiye'de 2001 yılından bu yana 12.000'den fazla insan iş kazalarında ölmüş. Ve bakıyorsunuz bu madende 5 tane güvenlik açığı var. Bunlar yerine getirilmemiş ve bir para cezasıyla örtbas, örtbas edilmiş. Iş. İşin kapatılması ertelenmiş. Aslında şöyle bir şey vardır. Bir işi beceriyemiyorsanız yapmayacaksınız. Yani bırakın iklim değişikliğini. Eğer siz bir maden çıkartmakta çalışanların güvenliğini sağlayamıyorsanız kapatacaksınız o madeni. Yani bu ülkede mesela asfalt da yapılmamalı. Çünkü hiçbir şekilde asfalt çalışmıyor. Kaldırım da yapılmamalı. Yani yapamıyorsunuz. Yani yapmayın. Hakikaten eziyet yapıyorsunuz aylarca, yıllarca. Şimdi kazaya sebebiyet veren olay grizu. Açığa çıkan grizu yani metan. Evet. Zaten fosil yakıtlar bir işlem geçirdiği için... O işlem sırasında kömürün yanında metan da oluşur. petrolün yanında bir miktar metan da oluşur. Hı hı. Ee, burada eğer rakamlara bakacak olursanız 2010 yılında Türkiye'nin madencilik kaynaklı kaçak emisyonları yani metan emisyonları yaklaşık 29.600 ton. Ee, metan diyoruz metanın küresel ısınma faktörü 21. Böyle hesapladığımız zaman 620.000 tonluk sadece karbon eşdeğeri e, ...sera gazı atmosfere yayılmış. Şimdi bu ölen işçiyle... ...iklim değişik arasındaki bağlantısına... ...hemen ona bakalım. E, 29.600 tonun... ...bir miktarı... ...birkaç yüz kilogramı muhtemelen... ...tam rakamı bilmiyorum... E, ...kaçması sonucunda o galeride... ...patlama oldu. Evet. Ve Normalde bunlar havalandırma yoluyla... atmosfere bırakılır. Evet. Bu da iklimi değiştiriyor. Bakın kısa vadede işçiyi öldürüyor... Uzun vadede iklimi değiştiriyor. O kadar feci bir konu ki çok ciddi bir açmaz. Yani bu anlamıyla e, kömür madenden çalışan insanların iş sağlığı iş güvenliğini savunmak e, nasıl bir insan değer vermekse aslında iklim değişikliğine karşı mücadele etmek fosil yakıtların kullanımını sıfırlamak azaltmak da insana karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Aslında bu e, küçük bir madende olan bir resim daha büyük şeyde de. Bunu geniştirdik daha makro boyutta da. Yani dünyada sonra özellikle 150 yılda fosil yakıtlar yüzünden çıkan onlarca savaş var. Evet. Milyonlarca kayıp var. Bu yani petrol savaşları olabilir. Doğal gazdan işte devletler arasındaki uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar olabilir. O sadece kübür madenindeki 5 kişinin yaşamına mal olan ufak bir tezahürü. Ama işte rüzgardan güneşten pek kimse ölmüyor. Ama fosil yakıtlardan hem çıkartırken hem iklim değişikliği etkileri yüzünden... Hem işte devletlerin, e, toplulukların birbirleriyle çıkar kavgaları yüzünden e, Fosil yakatı aslında her türlü e, zararlı Aynen Yani mesela bunu insanların kendi yaşamını indirgeyelim Şimdi Zonguldak, Kozlu hı hı. E, Gitmesek de, görmesek de orası bizim diyebiliriz belki ama Artık kentlerimiz bu soğuk hava dalgasıyla beraber kömür kokmaya başladı e, Çok ilginç Hatırlarsınız 90'lı yıllarda bizde doğalgaza geçişin sebebi kömürün yarattığı hava kirliliğini Özellikle. Aynen ve zaten evet. Ankara'da başladı. Ee, bu sayede doğal gaz kullanımı çok ciddi bir miktarda kömürün yerine ikame edecekti. Şimdi doğal gazdaki doğal gaz kaynaklı konutlarda kullanılan Hı -hı. doğal gaz kaynaklı serbest gazı salım artışına karar biliyor musunuz? Yüzde on dört bin beş yüz. Şimdi ki çok azdı bu rakam yanıltıcı olabilir. Haklısınız. Hı -hı. Peki kömür azalttı mı diye bakıyoruz. Ee, ne yazık ki kömürcü de azaltmadı. 90 yılına göre 2,5 katı e, kadar kömür yakıyoruz. Şimdi çok ilginç bir şey. Evet. Doğalgaz kullanıyoruz kömür engellemek için ama doğalgaz deli gibi artıyor ve kömür de deli gibi artıyor. Artıyor. Nasıl oluyor? Azalma bu? yok azalma yok neden? Aslında 2001 yılına kadar e, kömür kullanımı azal azalıyor. AK Parti hükümeti döneminde hı hı. fosil yakıtlardan elde edilen vergi üzerine kurulan ekonomi sayesinde doğalgaz fiyatları çok ciddi yükseliyor. Yani en son %30 zam gördük. Evet. Geçen kıştan sonra yapılan zamla %60'a yakın bir zam Görüyoruz. Bu kredi için çok korkunç bir Ciddi rakam. Kira mukammal. E ben ilk fatura geldi, gözlerim fırladı. Yani çılgınlar gibi yakmışım gibi hissettim. Sonra zammı hesaplayınca biraz sakinleştim. Normalde, Hemen onun verisini de verelim. Ee, bakın e, Ak Parti hükümeti döneminde konutlarda fosil yakıt kullanımı kaynaktı. Seri gazı salınlarında yüzde yüz artış olmuş. Evet. Bu ne kadar büyük bir rakam şimdi hep yüzleri konuşuyoruz. Hı hı. Normalde 90 yılı salımlarımızı 90 yılındaki 100 olan salınımızı bizim küresel olarak 2020'de 80'e e, 2050'de de işte 10'a 20'ye düşürmemiz lazım. Yani 100'den 10'a düşürmemiz gerekirken biz 100'den 240'a çıkartmışız. Peki kömür kullanımı ne kadar artmış? %388. Şimdi insanların bir kısmı diyecek ki kömür dağıtımı. Ben buna hmm. çok katılmıyorum. Kömür dağıtımının belli bir oranı var. Ee, evet. Ama amiral gemisi kömür dağıtımı değil. Amiral gemisi bugün e, doğal gaza para veremeyen insanların artık e, kömüre dönmesi. Depolarından kömür sobalarını çıkartıp takmaları. Tek sebebi bu. E, kömür dağıtımı üçüncü beşinci sebep. Ona bir itirazım yok. E, hemen bir örnek verelim. Antalya Güneşkenti. Ee, ve Antalya artık akşamları feci bir kömür kokusu, is, cürüf, hani bunları yaşamaya başladı. Ee, geçen iki gün önce Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş platformu bir açıklama yaptı. Ve şunu söylüyor Antalya Çevre Bakanlığı'nın çalışmalarına göre birinci derecede kirli kentler arasında. İnanılır gibi değil. Antalya birinci derecede kirli kentler arasında. Güneş kenti neden? Aslında rüzgar güneş de değil. Çok basit bir şey. Enerjinin korunma yasası. Çok basit bir şey enerji verimliliği. Bu ülkede enerji verimli politikaları olmadığı için Antalya'da bir sıra iki sıra tuğla ile biz kendimizi ev yaptı zannettiğimiz bir konutlaşma politikasının sahibiz. Ve bu yüzden sizin kömür kullanmanız kentlerde yüzde 388 artıyor. Bu yüzden evler kömür kokuyor. Evet. Ee, bir ara verelim isterseniz. Ee, daha sonra e, 350 Ankara aktivisti Önder Algedik ile Türkiye'nin kömür e, politikalarını konuşmaya devam edelim. Kömürün e, çevre kirliliği e, yarattığı çevre kirliliği meselesinin yanı sıra e, aynı zamanda insani boyutunu da e, ele alıyoruz. ekonomi Ekoloji programında Ender e, Algedik ile birlikte. E, biraz bu e, Zonguldak'ta yaşanan e, kaza bu son e, yaşadığımız kaza ancak bunun dışında Afşin Elbistan'da Çatal Ağzı'nda da e, geçmişte çeşitli e, ölümlü kazalar e, meydana geldi. E, bunlarla ilgili de biraz konuyu, e, yani zonguldak e, boyutundan e, çıkarıp biraz daha e, Türkiye boyutuyla e, bakarsak e, o noktada neler e, söylemek istersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, hani başta söylemiştik becermiyorlarsa yapmasınlar demiştik. Şimdi Afşinli bir Sand'ı hatırlarsınız birkaç yıl evvel açık e, kömür madencili sırasında. Yine iş güvenliği ve iş standartları uygulanmadığı için toprak kayması oldu ve 12 işçi toprak altına kaldı. O insanlar hala çıkartılamadı. Aileleri hala e, o bedenlere ulaşamamış durumda. Onun tabi bazı ekonomik siyasi yansımaları falan da oldu. Bildiğim kadarıyla hani e, ölü beden bulunamadığı için bazı tazminatlar alamıyorsunuz vesaire. <Gülüyor> e, o 12 işçinin üzerine... Dökülen, yığılan toprağın toplam ağırlığı 35 milyon ton gibi bir rakam. Yani milyonlarca ton toprak döküldü. Şimdi o kadar kötü bir iş yapıyorsunuz ki yapmaya çalıştığınız şey aslında sadece bütün evleri izasyon yaparak daha verimli hale getirerek çözebileceğiniz kat ve kat çözebileceğiniz iş için onlarca insan ölüyor. Yani... Öyle garip bir şey ki bizim bugün hükümetimizin bir enerji üyemliliği programının olmaması olan programında sadece bir reklam yıldızından ibaret olması bu konuda mevzuatı ciddi olmaması bu konuda e, kredi açmaması faizsiz destekler vermemesi sektörü büyütmemesi yüzünden biz her gün kömür madenlerinde Onlarca işçiyi kaybediyoruz ve emin olun enerji ve bugün zonguldak'ta ve Afşin'de yarattığı istihdamın kat ve kat fazlasını sağlar ve konforun haddi hesabı olmaz diye düşünüyorum. Yani bütün kömür madenleri aslına bakarsanız bu örneklere sahip diye düşünüyorum. Doğru. Evet şimdi tabii kömürlü termik santrallerin e, çok farklı boyutları var. E, Aksiyon dergisinde Gürhan Savgı'nın e, çevreyle ilgili önemli haber yapan e, hı hı. Gürhan Savgı'nın bir haberi vardı. Çatalazında kömür kuşatması yine Zonguldak'a dönüyorum ama şu açıdan önemli tarihsel olarak bir hatırlatma yapıyorum 1938'de Çatalazında Zonguldak Çatalazında 150 megawatt Türkiye'nin ilk kömür satıcılık kömür termik santrallerinden biri kuruluyor ee, tabi bu yıllar içinde büyüyor ve en son 610 megawata kadar çıkıyor Türkiye'nin en büyük santrallerden bir haline geliyor ki iki tane daha yeni termik santral kurulması söz konusu hı hı. ve Türkiye'nin yaklaşık bu hep aynı rakam veriliyor. bilmiyorum doğru mu ama yüzde beşini e, sağlayacak bir elektrik üretimi söz konusu olacak bu termik santrallerden. Tabii çok ciddi burada e, sağlık ve çevre sorunları var. E, haber yani Bu detaylı haberde değiniliyor. Evet. Dileyenler oradan okuyabilir. E, kanserli vakalardaki artışlar ve bunların bir envanterinin olmaması en önemli konulardan biri. Çünkü tedavi o ilçede olmuyorsunuz. Zonguldak'a gidiyorsunuz, Ankara'ya gidiyorsunuz, İstanbul'a gidiyorsunuz. Hı -hı. Orada da e, ilişki kurulamıyor. Yani termik santrallerden kaynaklı işte küften, e, kömürden ve ...tehidikli baca gazlar, gazlardan e, olan hastalıkların bir envanteri tutulmuyor. Bu farklı şekillerde kodlanıyor ve oradaki şeyi göremiyorsunuz ki. E, bununla ilgili Greenpeace'in bir raporu sanırım önümüzdeki Mart ayında. Evet daha önce de e, kömürün gerçek maliyeti başlıklı bir çalışma yapmıştı Greenpeace. E, gerçi orada e, dünyanın çeşitli ülkelerinden e, işte kömürün, e, kömür madenlerinin olduğu bölgelerde e, insanların hayatlarını nasıl... ...etkilediği üzerine çok kapsamlı bir çalışmaydı. Greenpeace'in yaptığı bir belgesel de vardı. Bu kömürlü termik santralların çevresinde yaşayan insanların... ...nasıl etkilendiği, sağlıklarında nasıl olumsuzluklar ortaya çıktığıyla ilgili. Ve onunla ilgili geçenlerde Greenpeace'ten Pınar Aksoğan bizimle birlikte olmuştu. Sanıyorum Mart ayında. Evet, değil mi? Mart ayında. Barış bununla ilgili bir gene kömürün insan sağlığına olumsuz etkileriyle hmm. ilgili çok kapsamlı bir rapor açıklayacaklar. Datalar şimdiden anladığımız kadarıyla epey kötü. Tabii. Yani ben kömürle ilgili bir rapor hazırlamıştım da şöyle ilginç veriler var. Birincisi kömür mevcut sto su stoğunuzu emiyor. Çünkü onunla soğutmak zorundasınız. Dehşet bir kül çıkartıyorsunuz. Hı. Bu külün bir kısmı çok küçük bir kısmı çok büyük ama küçük olanlar çok iyi bir e, tesis yapsanız bile havada uçuşuyor ve insan ciğerlerine yapışıyor. Artı çıkarttığınız kömürün metanı yaktığınız kömürün karbondioksit dediğiniz zaman toplamda inanılmaz yüksek bir fatura çıkıyor. Evet. Ve şimdi şunu da düşünmek lazım. Geçen hafta bakan büyük bir heyecanla açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber 8000 megawattlık Afşin Elbistan'da termik santral hı hı. yapacaklar. Hı hı. 12 milyar dolarlık. Evet çok güzel bir para ama bu paranın karşılığı ölüm demek. Yani çok kabaca vereyim. Sadece bu santral 2 ppm'lik karbondioks miktarını çıkartmaya yakın arttırmaya yakın bir değer demek. Yani şu an 350 ppm olmamız gerekiyorken 394 <gülüyor> olduğumuzu düşünürsek kafadan 2 ppm e, hiç hak edemeyeceğimiz bir şey ve inanılmaz bir e, kömür bütçemizi, kişisel kömür bütçemizi yok eden bir şey. Yani istediğiniz kadar tasarruf yapın. Tek başına Afganistan elbisantre, termik santreli e, dünyanın köküne kibrit suyu dökmeye yetecek bir iş. Peki Önder bu e, kömüre olan yatırım, rüzgar ve güneşe olan yatırımı Nasıl engelliyor? Yani politikacılar bunu nasıl bir koz olarak kullanıyorlar ki rüzgara güneşe yönelmiyoruz da kömüre yöneliyoruz. Bunun arkasında yatan sebep nedir? Sadece? Ya e, 1910'lara kadar kömür e, ciddi bir enerji için amiral gemisiydi. E, 1910'lardan sonra petrol çok ciddi yer kazanmaya başladı. Şimdi bakın kömür ilgi yatırımlar e, amortisman bedelini yani yatırım bedelini çıkarttı. Bundan sonra yapılan her yatırım bedava. Sürekli hanesi yazılıyor. Hı hı. Şimdi biz diyoruz ki ya işte kömürden çok güneş daha rentable daha iklim dostu dışsal maliyetleri çok düşük evet doğru ama bedava kar bunların hepsini ezecek noktada yani yapılmış bugün yapılmış bütün petrol kuyuları bugün çalışan bütün termik santralleri öyle ya da böyle siz iş sağlığına dikkat etmeden çevreye dikkat etmeden çalıştırabiliyorsanız dünyanın en karlı yatırımları bu şartlar altında güneşe rüzgara yüz verilmez ki zaten e, enerji verimli de yüz verilmiyor çünkü enerji verimli dediğiniz şey tasarruf tasarruf dediğiniz şey ekonomiyi büyütmez evet. ki ekonomiyi sağlıklı yapar daha adaletli yapar ama bu öncelikli ki yani şimdi tüketici açısından e, biz paramızla e, konforsuzluğu satın alıyoruz paramızla Berbat asfaltlarda kötü arabalarla gitmek zorundayız. Her gün 8 saat çalışıyorsa 2 saat yol derdi çekmek zorundayız. Sere gazı salıyoruz. Benzinciye parayı yatırıyoruz. O pahalıysa da LPG'ye geçiyoruz. Ama o da çözüm olmuyor. Kar yağıyor, kitleniyoruz. E bu nasıl hayat ya? Kapitalizm çok gelişti. Ama neden bize düşmüyor? Dolayısıyla asıl bütün hikaye o ucuz karlardan, o bedava, hiçbir şey yapmadan oluşan karlarla... ...dünyanın riski arasında bir karar vermek zorundayız. Buradan şey geçmek istiyorum... ...tüketici meselesine... ...çünkü hepsini diyoruz ki... ...biz kendi ayağımızla işte vergi veriyoruz... ...benzin alıyoruz, kömür alıyoruz. Sen de tüketici meselelerine kafa yürüyorsun. Tüketici burada nasıl bir rol öğrenilir? Yani geçen senelerde hatta... ...benzin almıyoruz kampanyası vardı... ...onun güzel bir gün... Arabadan'ın bisikletevi... Arabadan'ın bisikletevi, evet. Bin, evet. Ee, fosil, ya yani kömüre karşı tüketici ne yapabilir... Ya şimdi açıkçası insanlara e, hayal satmak istemiyorum ama biraz hayal kurdurmak zorundayız. Şöyle ki e, sistemin altyapısı tamamen fosil yakıt e, harcamı üzerine kuruldu. Yani e, ne bileyim e, ben çok kendi yaşamımın oldukça iklim dostu olduğunu düşünüyorum ama belli yere kadar. Tabii. Bir yerden sonra aşamadığımı düşünüyorum. Bu bir evet. irade gerektiriyor. E, şimdi kişiler bisiklete binebilirler, yürüyebilirler... Ee, ...işte ne bileyim... ...daha iklim dostu ürünler kullanabilirler... ...tercihlerini bu yönde yapabilirler... ...toplu taşımayı tercih edebilirler... Aynen. ...çok zorda kaldıkları noktalar... ...ama bunu da yapamıyorlar... ...mesela Ankara'da toplu taşıma verimini çalıştırılmıyor ki... ...daha fazla dolmuş ve daha fazla araba trafiğe çıksın diye... Evet. ...bunun rakamları var... <gülüyor> ...yani Ankara'da otobüsler günde 1 milyon... ...taşıyabilme kapasitesi sahipken... ...500 bin yolcu taşıyor... Hmm. ...ama halk otobüsleri 1 milyon 700 bin taşıyor... ...nerede toplu taşıma? ...ya bugün toplu taşıma sistemi özelleşmiş durumda. Bunlar yapmaları gerekiyor Demonize etmek istemiyorum ama asıl sorun şu sistemin dinamikleriyle oynamadığınız zaman bu iş yapma şansınız yok. Yani bakın İrlanda karbon vergisini geçiyor 2011'de sadece sera gazını yüzde 6.7 azaltıyor. Yüzde 6.7 sera gaz azaltımı demek bir o kadar daha az fosil yakıt kullanım demek evet. o kadar maliyet tasarrufu demek o kadar daha sağlıklı ekonomi demek. Ama biz bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla aslında tüketici yapmanız gereken şey talep etsinler. Belediye başkanlarına ne, neden iklim dostu projeleriniz yok? Neden sergaz azaltı hedefiniz yok? Bunu sormalılar. Bakanlığa yani Çevre Bakanlığı bugün konut yapmak e, konusunda e, çok heyecanlı ama niye iklim konusunda heyecanlı değil? Niye hiçbir şey yapmıyor? Ya da kömür yılı ilan eden bir enerji bakanımız var ama enerji verimli yılı ilan eden ve bu çerçevede bütün fosil yakıt yatırımlarını durduran ve bütün kaynakların enerji verimli açıklaması ayrılacağını, aktarılacağını söyleyen niye bir enerji bakanlığımız yok? Peki da şimdi 2013 galiba kömürle ilgili e, araştırmaları RG'ye bir fon ayıracağını ilerlemişti. Hı hı. Temiz kömür mümkün mü? Mümkün. Eğer kömürü toprağın altını çıkarırsanız kesinlikle mümkün. <gülüyor> Çıkarttıktan sonra temiz mümkün değil. Bilimsel ispatlanmış. Eğer çıkartırsanız ee, ...kaçak emisyonlarınız olur... ...taşırsanız yine emisyonlarınız olur... ...yakarsanız yine emisyonlarınız olur... ...dolayısıyla tek temiz kömür... ...toprak, e, toprak altında... altında. ...bunu da şöyle söylüyoruz... ...kömürü toprakta, petrolü yatağında bırak... bırak. ...evet güzel... Ee, ...biraz da bu iklim aktivistliği üzerine... E, ...konuşalım... Ee, nasıl bir şey <gülüyor> iklim aktivisti olmak Vallahi, diyelim? <gülüyor> yani nasıl bir şey? Ya biz şuradan bakıyoruz iklim meselesi hepimizin meselesi. Yani bu iş e, yani özellikle bunu çıkartmaya çalışıyoruz belli bir çevreden. E, çünkü Türkiye'de ve dünyada bir şey değişecekse toplumun genelinin fikir birliğiyle değişebilir. Birilerine rağmen değişmez bu iklim meselesi bile olsa... O yüzden bizim içimizde Tüketici ve İklimi Koruma Derneği var Üçelik Ankara içinde. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği hı hı, AFSAT hı hı. var. Ya da Soğak Sanatçıları var. Ankara Sine'yi Sanat Atölyesi var. Bizim eylemlerimizin performans bölümlerini hallediyorlar mesela. Hı hı hı. Biz kolektif bir ekip kurmaya çalışıyoruz. hiçbiri aslında çevre örgütü değil. Hiçbiri de ıı, TÜVİKler dışında iklimle bağlantılı Bilmiyorum. değil. Çünkü iklim meselesi hepimizin meselesi. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz aslında... Bütün sürekli bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Mesela 11-11-12'de iklimi değil belediyeyi değiştir dedik. Hı hı hı. Antalya, Yalova ve Ankara'da eylem yaptık. Ee, i̇nsanların tepkilerini ölçmeye başladık. Ve insanlar hakikaten bu konu çok hazırlar. Sokağa çıkmayı, tartışmayı bekliyorlar. Bence bizim camia biraz çok muhafaza muhafazakar. İnsanlar soğukta konuşuyor. Yani çok basit bir sahne anlatayım. Hı hı. Ee, seçimler geliyor. Ee, biz önümüzdeki döneme bir seçim kurgusu üzerine yerleştirdik. Çünkü hı. 2013'te eğer iklim gündemi yaratabilirsek belediyecilikte... 2014'teki yerel, gelen seçimlerde bunu devam ettirme şansına sahip olacağız. Eylemin sonunda bir afişimiz vardı. Seçim afişi, partiler var ve iklim var. Hadi arkadaşlar kim iklimi seçiyor dedik. Ve bizim aktivistler pankartın arkasından önüne gelene kadar eylemi izleyen halktan insanlar. Ellerini bastı ve e, bir kadın şunu söyledi yaşlı bir teyze. Bu hava hepimize lazım. Hmm. Hakikaten iklim meselesi hepimizin meselesi. Evet peki yakınlarda bu 350 Ankara'nın başını çektiği bir proje olacak mı bir şeyler var mı gündemde? Olacak şöyle sürülebilir yaşam film festivali vardı İstanbul'da biliyorsunuz hı hı. bu sene seyrettik ve hepsi çok iklimle alakalı filmler çünkü dünya artık iklim konusu aşmış durumda pek çok eser var. Biz onu iklim için sürdürülebilir Yaşam Film Festivali olarak Nisan ayında Ankara'ya getiriyoruz. Ankara ya getiriyoruz. Yani 26 film 1200 dakika görsel çölen. Heyecan olacak. Bunu ilk defa sizin programınızda duyurmuş olayım. Çok güzel. Ağzını ben kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tarihleri belli mi? Ee, 12-14 Nisan 12 tarihinde. 12-14 evet. Nisan'da. Evet, Ankaralıları buradan duyurmuş olalım. O tarihlerde Ankara'da olacaklardı belki. Ee, takip edebilirler. Yani Ankara'dan söz açılmışken e, karar vericilerin. Yüzde, yüz herhalde Ankara'da yani İstanbul'da. Yo, karar vericiler her tarafta. Yani, en azından politikacılar, meclis <gülüyor> Ankara'da, bakanlıklar Ankara'da. Ee, onlara yönelik neler yapıyor 350 Ankara? Valla biz iklim değişikliği elem planını izlemek, itiraz etmekten tutunda e, bakanlığın bir hükümanlarına kamuoyu önünde ya da doğrudan itiraz etmek konusunda biz iş yaptık. Ama burada ceva bir gerçeklik var. Siz ne kadar e, iyi bir kamuoyu oluşturursanız, ...ne kadar çok insanı sahiplendirirseniz... E, ...o kadar etkili olabiliyorsunuz. Yani iki bacaktı. Bir fikirler, iki o fikirle... ...savunan insanların sayısı. Ha, basit bir örnek... ...vereyim, ODTÜ. Ottu. Eğer ODTÜ'de... E, ...o kadar pasif ve barışçıl... ...bir eylem düzenleyen yani insanları bu kadar... kamuoyu sahip çıkmasaydı, bugün... ...yökün dökümanlarını, neler döndüğünü... E, ...göremezdik. Bütün mesele bu. Aslında çok fazla skandal... ...döküman var. Yani bugün YÖK ...liks varsa eğer, bugün Türkiye'de... ...kömürliks de var i̇klim aslında. İklimliks de belki. Ay, i̇klim iklim de de var. <gülüyor> Yani bunlara müdahale etmek çok kolay ama şunu unutmayın ee, büyük karar vericiler Ankara'da ama İstanbul'da çok büyük karar vericiler var. Bakın e, Haydarpaşa'nızı kapattılar şimdi 3. Havalimanı konuşuluyor. Eğer Haydarpaşa'yı öldürürseniz 3. Havalimanı'nı yaşatırsınız bunu çok farkındalar 3. Köprüyü yaşatırsınız. Eskiden İstanbul'dan Ankara'ya gelmek ya da Ankara'dan İstanbul'a gelmek çok keyifliydi. Büyük bir zevkti. zevkti. özellikle. Özellikle dönüşü zevkti. Şairler bunu söylerdi. <gülüyor> Ama şairler bunu söyleyemiyor. Çünkü İstanbul şu an Türkiye'nin tren ulaşımı olmayan en büyük kent. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz 350 Ankara aktivisti Önder Algedik'ti. Türkiye'nin enerji politikalarını ve ağırlıklı olarak kömür meselesini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.